Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hakaret dersimizde İmam Gazali Hazretleri kelime-i tevhidin yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin iman kelimesinin birinci bahsini bitirdikten sonra yani Allah-u Teala'nın tevhidiyle ilgili konuyu bitirdikten sonra ikinci bahsini ...kelimenin manasını beyan ediyor. Tabi burada kelimeden maksat kelamdır. Nahif kadesinde de demiştim size ve kilmetun biha kelamun kaddüem diye geçiyor. Yani kelime lafsinen kelam kastedilir. Bazı kere yani burada da öyledir. Mesela kelimeyi tevhid, tevhid kelimesi diyoruz ama... ...sehû sallâ ilâ illallah, Muhammedun Resûlullah, orada Muhammed' müptedeâ Resûlullah haber... Yani o kendi arasında müptedeâ haberden dolayı... E, ...kelam oluyor, cümle oluyor yani. La ilahe illallah aynı... Efendim, ...la ila mevcudun mahsuf orada falan. Orada la'nın ismi, haberi var. İstesna, istisnası müstesnası, orada başta başına bir e, cümle oluyor yani kelam oluyor. Dolayısıyla kelime-i tevhid derken, tevhid kelimesi derken burada... Allah Teala'nın birliğini ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin risaletini eee onun elçisi olduğunu beyan eden kelam manasındadır yani kelime derken çünkü eee esas itibariyle kelime tek şeye deniyor, isme deniyor. fiile deniyor, harfe deniyor ama tek oldu zaman. Dolayısıyla Buradaki kelimeden maksat kelimeyi tevhid tevhid kelimesi işte İmam Gazali de şimdi ne buyuruyor? Manel kelimeti saniyeti ikinci kelimenin manasına gelince. Yani ikinci kelime derken ne kastediyor? Muhammedur Resulullah. Muhammedun Muhammed sallallahu te aleyhi ve sellem efendimiz kimdir? Rasulullah Allah'ın resulüdür, elçisidir. E, bu itibarla e, bu kelimenin e, manasına gelince diyor. Veye bu kelime nedir? Eşşşahadetü, e, şahitlik etmektir. E, yani, şahitlik etmek demek, kabul etmek, kabul ettiğini ikrar etmek, söylemek anlamına geliyor. Kim için? Dir-Rasûli, e, o Rasûl için, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi ve Peygamber olan e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için, Ee, şehadet manası taşıyor. Tanıklık etme, kabul etme, kabul ettiğini ikrar etme, söyleme, beyan etme. Ne ile e, şahitlik ediyor? Ne hususta yani şehadette bulunuyor? Bir Risaleti. Risalet e, sıfatıyla. Risalet nedir? Elçilik demektir. Rasul elçi demektir zaten. Ee, risaletle yani allah Teala'nın elçisi olduğuna dair E, şehadetten ibarettir. Şimdi e, bu kelimenin e, manasına gelince yani Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulü'dür sallallahu aleyhi ve sellem elçisidir demek ne demek? Bir defa onun elçiliğini kabul etmek demek. E, şimdi kimin elçisidir, neyle alakalıdır? Bunlara e, bununla, bunun tafsilatına geçiyor. Bugün bu tafsilattan bazı meseleler sizlere okuyacağız. Şimdi kelime-i tevhid, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, efendim iman kelimesidir, İslam ve Bir insanın Müslüman olduğunu anlamak için, kabul etmek için bu kelimeyi Tevhid-i ve kelme-i şahadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed, abdühü ve rasulü. Bunun aynı manayı mütezzammindirler. Bunları söylediğini duyman lazımdır. Kalbini Allah bilir, inandı mı inanmadı mı, münafık mı, saadetekar mı, seni mi kandırıyor falan. Bunlar ayrı bir şeydir. Biz kelme-i tevhid'i söylemesine bakarız. Buhari hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Ümürtü enü katil ennası hatta yeşhedü, En la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah İnsanlar Allah'tan başka ilahe yok ve Muhammed Allah'ın elçisidir deyinceye kadar tabi ilerisinde var ve yukuyumuz salatü zekâ namaz zekâta söyleniyor o İslam şartlarına taalluk ediyor ben insanlarla muharebe etmekle emrolundum diyor bu hadis-i ve hüküm hükümler çıkarılan istinbat edilen bir hadis-i şeriftir. E bu muharebenin çeşitleri var, türleri var. E adama zorla adam Müslüman edemezsin. O zaman işte e, cizye ödeme teklif ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği üzere hatta yotul cizyeti an yedi Tevbe suresinde e, cizyeyi kabul ederse e, savaş duruyor. Müslüman olmasa da e, İslam kabul etmese de İslam devletine vergi ödeyecek ki. Batıl, e, zayıflasın, hak üstün olsun. Çünkü işte şimdi Amerikan Rusya'nın bu kadar güçlü olmasından bütün dünyanın ne kadar zarar gördüğünü Afrikasından Yemen'ine, dünyanın her tarafın inim inim inlediği, bütün insanların mağdur olduğu çoluk çocuğun zulme uğradığını görüyorsunuz dünyanın ahvanı değil mi? İşte küfür, şirk böyle köpek köyü bulursa yapacakları budur. bir İslam devleti güçlü bir İslam devleti düzen olsaydı bunlar da ya Müslüman olmayı teklif edecekti ya da cizye vergi ödemeli. E bunlar da yüklü miktarda cizye alındığını düşün. O zaman İslam devleti güçlü olacaktı. Adaleti tesis ve temin edecekti. Şirk düzenleri e, ezik olacaktı. Ama şimdi şirk düzenleri e, baskın çıkıyor. E, Müslümanlar e, bütün dünyada eziliyor, büzülüyor, inim, inim netiliyor E Çünkü e, şirkten, batıldan Yaudi den, Nasaradan, Hristiyan'dan, Budist'ten bilmem neden. Aa, neler yapıyorlar? Budistler çok efendim, kibar insanlar, nazik insanlar. Zerre incitmezler dediğim Budistler, rahipleri, eee, Myanmar'ı ne yaptı lan? Yaktılar bütün Süman'dan evlerini, ocaklarını yaktılar. Herkesi öldürdüler, sürdüler, değil mi? İman yok, İslam yok. Allah korkusu yok, pişiş yok. Lan hepsinin dini batıl, batıl, sapık. E bu adamlardan ne medeniyet bekliyorsun, ne adalet bekliyorsun, ne eşitlik bekliyorsun. Yok insan hakları, hayvan hakları. Onlar davarlar gibidir, daha da sabıktırlar yol bakımından diyor. Kur'an söylüyor. şimdi böyle adamlardan hayvan hakları insan hakları bekliyorsun. İnsan haklarını bırak. Tavar gibi olan insan hakkını bırak. Hayvan haklarını bahsediyorsun. Hiç hayvanların arasında hayvan hakları diye bir şey olabilir mi? Yani kendilere Kur'an'ın hayvan dediği adamlar hayvan haklarına bakacak. Yani göstermelik, bilmem neler. İşte bir kurallar, kateler, yasalar, anayasalar. işte yok İsviçre, yok efendim Avrupa Birliği, yok Amerika filan. Canavar ya o canavar. Görmüyor musunuz? Küçücük çocukları, efendim, peygamberimizin aleyhine konuşmaya zorluyorlar. Çocuk konuşmayınca, yanlıştır bu karikatürler, e, o derginin karikatürleri Fransa'da deyince, gece yarısı çocukları alıyorlar ya, gözaltına götürüyor bilmemiz. İnsanmış bunlar. Onun için, Kelime-i getirinceye kadar, yani Müslüman oluncaya kadar, e, Ondan sonra ben insanlarla muharebelem rolundum. Ama adam kelime şahidet getirir, kalbinden şirki gizler, küfrü gizler, inkârı gizler, nifakı gizler. Maşa'bu minallah. Hesaplanı Allah görecek. Ben zayre bakarım. Çünkü adam kelime şahidet söylüyor. Ben müslümanım diyor. Ne diyeceksin buna? Sen Müslüman değilsin ki diyecek halin yok. Ancak bunu bozan Mesela bir ayeti inkar etmek gibi bir hadisi inkar etmiyor. Hadis tabi mütevatir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten bu mütevatir midir, hasen midir, sahib midir, merfum mudur, mevkuf mudur konuları yok. Mübarek ağzından duyuluyor orada. Adam ondan sonra çıkıyor dışarı. Ne konuşuyor bu ya diyor ben bunu konuştum kabul etmiyorum. Ebu'l-i Aleyi Aleyi Allah dese ne olur? Bunu sahabeden biri duyarsa gider Efendimiz'e söylerse. Zaten orada onun kafir olduğu tescillenmiş oluyor. Bunu mahkemeye çıkartmaya gerek yok mu? Allah ve Resulü'nün inkar edenler, bunların buyurduklarını duyurduklar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in duyurduklarını inkar edenler, azılı kafirlerdir. Onun için kelime-i şehadet, imanı bize izhar eden, gösteren en önemli noktadır. İslam'ın merciği, imanın merciği, Yani dönüş noktası bu kelimeye mütevekkiftir. Dolayısıyla bunları söylemek, ikrar etmek, Efendim La ilahe illallah Muhammedu Resulullah Bu İslam, İslamla iman aynı şey. Yani matüri diye göre özellikle. aynı şey. Ama sen bunu söyleyen bir adamın Müslüman olduğuna şahitlik ediyorsun. Fakat bunların manasına itikat etmek yani bu iki kelimenin yani iki cümlenin yani kelime-i devhidin daha doğrusu e, manasına inanmak yani allah Teala'dan başka işte ibadeti hak eden yok. Çünkü yaratan yok, yaşatan yok, kanun koyacak yok, şerat fazla edecek yok, hükümtehan edecek yok, helal halam be beyan edecek yok. Yani bu ya la ila illallah manası çok geniştir. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah yok dedikten sonra Sen efendim Allah faizi haram etmiş ama faizsiz ekonomi düzelmiyor şeklinde Dolayısıyla ben Allah'ın bu hükmüne itiraz ediyorum. beni dünya düzeninde bu gerekli falan. Bunu diyen adam kafir olur. Çünkü Allah'tan başka ilah yok. Kelimesinin içerisindeki mana nedir? Ondan başka yaratan yok, yaşatan yok. Tamam. e kanun varsa aklında yok. Hak üzere kanun ve hüküm, helal haram hüküm belirleme yetkisi Allah'tan başkasında yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun tebliğcisidir yani. Şariati Teala hüküm vaz etmekte e, efendim tek yetkime milli mercii Allah Teala'dır. Ama sen şimdi dersen ki efendim şu andaki yürürlükteki Ee, ...şu kanun... ...işte yok İsviçre'den alınmış, yok İtalya'dan alınmış... ...bilmem nereden... Evet, ...bu Allah'ın şu hükmüne... ...muhaliftir ama burada Allah isabet etmemiştir... Ee, ...burada... E, ...efendim... E, falan gavrunda... ...kanun yapma yetkisi var ya... ...ben de o yetkiyi kullanıyorum falan filan... ...Allah haram dedi... ...ne helal demiş oluyorsun ama ne var... ...dersen ki... ...ben Allah'tan başka yetkili tanımıyorum... ''Hüküm Allah'a aittir.'' ''İnil hükmü illâ lillâh.'' Bu da ayet. Hüküm verme yetkisi ancak Allah'a aittir. Onun için ''Fallahu yahkumu lâ muakkuveli hükmî'' Hüküm ancak Allah'a verir. Kimse de ardını arayamaz. Peşini takip edip de onu iptal edemez. Nasıl ki istediğin canını alıyor, genç öldürüyor, sağlamı öldürüyor, zengini öldürüyor, ağayı öldürüyor, paşa öldürüyor, reisi öldürüyor. Kim ne diyebilir? Yani nasıl ki o hükümde Ölüm fermanında kimse itiraz edemiyor. E diğerlerine de itiraz edilemez ama imtihan olsun diye işte ipini uzun bırakmış yani bakalım nereye kadar otlanacaksın diye git bakalım nereye kadar. Nasos ayağından bağlı benden kaçıp e, beni aciz bırakacak e, ölümden kurtulacak mahşere çıkmayacak bir gücün yok. Mevla buna göre efendim sana biraz yetki veriyor. Sen de bu yetkiyle kendi bir güç vermiyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun. Efendim Allah'tan başka yetkili var zannediyorsun. Ama dersen ki ben Allah'tan başka yetkiliye inanmıyorum. Fakat bu düzen bu çark böyle gidiyor. Bizim de bunu aşacak tersine çevirecek gücümüz yok. Gücümüz olmadığından biz de bunun içinde yoğruluyoruz. Yani ben şahsen faiz almıyorum vermiyorum. Ben buşa bulaşmıyorum. Veya bir sebeple bulaştım Allah affetsin haram olduğuna inanıyorum bunlar adamı dinden çıkarmaz. Ama sen dersen ki ya Allah şimdi Kur'an'ın 1400 sene evvel 1500 sene evvel 1400 küsur sene işte 50 sene evvel yani e, buyrulan bir hükmünün yani şimdi zamanı mı ya bu zamanda böyle şeyler ne konuşuyorsun hocam biz de Müslümanız falan. Sen Müslüman değilsin. Sen Müslüman değilsin. Ne kadar kelime-i getirsen, diye bozdun o. için e, la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok dediğin vakit ondan başka yaradan yaşatan kanun vazaden ubudiyeti kulluk yapılmasını ibadet olunmasını hakikaten yok diyorsun ondan sonra 1400 sene evvel Allah'ın gönderdiğiyle şimdi amel edilir mi? E, bu elfazı küfürdür insanın kafir eder. ama ya şeriat döneminde değiliz e, bugünkü şartlarda bu düzende bu e, bu haramlar serbest edilmiş, biz de ister istemez düştük içine falan, Allah kurtarsın, Allah affetsin falan. O zaman e, bu yaptığın amelden dolayı, günahdan dolayı Ehl-i Sünnet seni tekfir etmez, kafir saymaz. Ama sen Allah'ın yetkisidir reddediyorsan veyahut Allah'ın yanlış yaptığını, bu döneme göre, bu zamana göre bir din göndermediğini, İslamiyet'in bu zamana uygun olmadığını söylüyorsan, e, tabii ki bunun kelime-i şehadet getirmesinden, kelime-i okumasından dolayı Müslüman diyecek halimiz yok. O bozuyor, naks ediyor kendi kendine çelişkili zaten. Ben onu nasıl Müslüman diye, diyebilirim? Allah'ın kafir dediğine. Ve kulle n'ümnü bi bazı, bazı. Kur'an söylüyor. Bazısına inanırız, bazısını inkar ederiz. İşimize geleni alırız, gelmeyeni atarız. Ne bu? Taşlı pirinç mi verdiler sana? Ayıkla diye. Bu Allah'ın Kur'an'ı, ayetleri, Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri Sen burada ne yetkin var da efendim şuna inanır şuna inanmam ayrım yapıyorsun. Ülâ keumül kâfirun hakka. Bunlar katıksız. Hiç su götürmez gerçek manada kâfirlerdir diyor. E Kur'an böyle söylüyor. E sen bir ayeti bile bu noktada inkar etsen e kâfir olursun. Bunu sana Kur'an'ın kafir dediğine de işte efendim kâfire de kâfir demeyeceksin. Hani gavura gavur denmez gibi. E kendi diyorsunuz zaten yani baştan. Daha nasıl denmez? Şimdi demek ki kelime-i zahiri ifadesini duyduğum vakitte e, bunun Müslüman olduğuna e, kanaat getiriyorsun. Bir dava da olsa, bir mesele de çıksa, bir mahkemeyle intikal etse İslam'a göre falan. E bunu zahiri ifadesinde duyulan da Müslüman olduğuna hüküm verilir. Ama bunun manasına itikat etmek demin dediğim manalar üzere Bu imanın ta kendisidir. Yani iman ne demek? E çünkü iman kalpte olur. İtikad da kalpte olur. Akılda, beyinde. Yani itikat dillen söylenirse onun ifadesi kelime-i tevhidle, ifade ediliyor. Ama inanç elle tutulmaz, gözle görülmez. O bir e, efendim e, akıttir. E, kalbi e, o e, efendim düşünceye, inanca, itikada rapt etmektir. vakit etme. Akıt düğümlemek. Bağlamak yani. Konuyu e, sulu bırakmamak, boşta bırakmamak, açıkta bırakmamak, bağlamak. Yani ben e, kalben e, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemce onun Allah'ın Resulü elçisi olduğuna inandım. Bunu diller söylemen inandığının beyanıdır. Ama ya kalbinde tersi varsa, ya beni kandırıyorsan falan 13'ün iman kalpte Ee, İslam e, zahiren kelime-i şehadetin tevzini ikrarıyla dışa vurulan hali değil. Bu, bu da zaten e, ne diyeyim sana birbirinden ayrı şeyler değil. Birbirini tamamlayan şeyler. Ee, dolayısıyla kelime-i okuyana Müslüman diyorsun. Ama şimdi e, nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Ben de kelime-i söyledikleri vakitte mallarını, canlarını kurtarmış olurlar. Fe idâf-i âl ki asl-muminliği Müslüman yani ben onlarla harbaçamam da adam Müslüman olmuş. Ama yine ne diyor vahcabum halallah kalbinden inanmış inanmamış dıştan bunu inanmadığına dair bir alamet belirmedikçe adam 20 sene 30 sene münafık olarak kalabilir, ajan olarak durabilir. Müslümanım deyip kafir yaşayabilir. Ya bunu hesabını görmek Allah'a aittir. Onun için iman kattı olan bir şeydir. Onu musun ama İslam Ee, ve iman alameti olarak alamet olarak kelime-i tevhid okuyorum bu kelime şahadet söylüyorum. Ve şimdi adamın Müslüman olduğu zaman efendim e, bunun eee lafzını söylemek yani kelime-i tevhid okumak iman için şart mıdır, değil midir meselesi efendim meşhur ulema sahih olan kavle göre şarttır. Dolayısıyla Kelime-i tevhid Kelime-i Şehadet işte ikisinden birini yani. ikisini birden aynı anda okuması şart değil. O manalar aynı zaten. İkisinden birini e, söylediği zaman Müslüman olduğuna e, efendim e, karar verilir. Mümin olduğuna karar verilir. Mümin efendim cehennemde ne günah yapsa da ebedi kalmayacak e, efendim kişiyi İmanlı ölen cehennemde ne kadar günah olsa da ebedi kalmayacak. Mutlaka çıkacak cehennete girecek. İslam dinine kalbiyle itikad edecek. Bu usta şek ve şüphe kalbinde e, bulundurmayacak. Vesvese ayrı. Vesvese gelir geçer bir şey düşünürsün falan. Onlar e, e, mazur sayılıyorsun onlardan. Çünkü şeytanın vesvesesinden e, çok az insan kurtulur. Ama şek başka. Şek çünkü gerçek manada şüphe. Şüphe duymak yani. Acaba... vesvese üzere değil yani bir e, şüphe inancı var yani içinde o inanç vesvese değil o artık inanç haline gelmiş o şüphecilik o başka yani işte Resulullah hak mıydı şu ayet doğru mudur falan o neuzübillah o kafirliktir şüphelerden arınmış bir vaziyette kesin bir itikad ile dini İslam'ın hak olduğuna kalbiyle itikad ederse bir de iki e, kelimeyi tevhidik veya kelime şadir ikisi aynı bunları söylerse bunların birini de söylerse Efendim, e, bu adam ehl-i kıbledendir. Cehennemde ebedi kalmaz. Ne kadar da günahkar olsa hatta e, sarhoş ölse cinada ölse bile mesela cehennemde ebedi kalmaz. Yani cehenneme Allah onu atarsa attığını düşünürsek atması da Allah'a vacip değil. isterse de affeder. O ayrı bir şey. Ama bir adam kelime-i şehadetin bir tarafını söylese bir tarafını söylemese La ilahe illallah söylese Muhammedun Resulullah demese veyahut eşşedüle la ilahe illallah dese ve eşşedüle Muhammeden Abdüva Resulü veyahut Resulullah da yeter. İlla Abdüva Resulü şartı yok. Yani ettehiyyat da falan öyle okuyoruz da ve eşşedüle Muhammeden Resulullah dese o da tamam. İman bakımında. Bu kelimenin bir tarafını söylese bir tarafını söylemese Allah'a tevhid etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Risaletine şehadet etmese e, bu kişi hakkında e, ehli kıbleden olamaz. Yani ehli kıble sayılmaz. İsterse beş vakit namaz kısın kıbleye dönsün. Kabe'ye yapusun gitsin. Buna Kabe'ye dönen kıble elinden denmez. Çünkü neden? Kelime-i bir bütündür. Tecezi kabul etmez. Parçalanma kabul etmez. Yarısını söyledi, yarısını söylemedi. Dinler arası diyalog ne işte? Bizim Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Kitabını yazmamız, Hayrettin Karaman hakkında Yahudi olup da hala kafir olmaz olmayan var bu zamanda. Efendim yani İslam'a girmemiş, İslam kabul etmemiş olup da diye. Abant toplantılarında geçen polemik değil, diyalog kitabı da geçtiği üzere onun beyanları vesaire Bütün bunlara biz reddiyeler yaptık. Kitap yazdım. Hapis sürecinden evvel bütün konuşmalarımın ağırlığı, yoğunluğu buna dayanıyordu. Biz ne diyorduk orada işte? Ya çünkü FETÖ'cüler, FETÖ, e, FETÖ e, bunun adamları, hocalar, tefsir profesörleri, hadis profesörleri, sapıklar ne deme başladılar? E, Allah'ın birliğine inansın yeter. Bizim peygamberimize de yalancı demesin. Ya o da peygamberdir ama ben ona uymuyorum. Ben İsa'da kalıyorum, Musa'da kalıyorum, aleyhime salatu vesselam deseler. ona da cennete girerler, kurtuluş ehli olurlar dediler. Ya nasıl olur? Kuran kelime söyler ki ve tebān-ni uralledi unzilema. Ona inanmak, doğruluğuna inanmak yetmez. Felledin amenu bi, ona inanacak ve azzeru destek olacak, tazim edecek, saygı göstererek ve nasaru yardım edecek. Yetmez. Ve tebān-ni uralledi unzilema, onunla birlikte indirilen Kur'an'a tamamen tabi olacak, Kur'an hükümlerine uygulacak. Yani Taurat, İncil, Leshadilmiş. Zaten şimdi geliyor. orada o özellikle onu beyan ediyor metinde İmam Gazal Hazretleri. Şu anda hükümsüz, geçersiz, geçersiz olan bir şeyle amel eden az cennete girer. E, çünkü tarif edilmiş, değiştirilmiş Allah kelamını bozmuşlar. Ulâ'ike'l <gülüyor> muflihûn. Ancak ve ancak onlar kurtulacak. Öbürleri kurtulamayacak diyor Kur'an. İnni <gülüyor> rasulullah aleyküm Ben e, Bütün hepinizi Allah'ın gönderdiği Resulü'yüm diyor. Habibim böyle söyle diyor. E ondan sonra e, benim Habibime ittiba edin diyor. Ettebi'ûlâle'l-kümte ediyor. Ey el kitap diyor. Hidayet bulmak istiyorsanız ona tabi olun diyor. E sen tabi olmadan ben inandım Muhammed Hak. Yalancı bir adam değil. Peygamber o da göndermiş. Ben beni alakadar etmiyor. Nasıl ne alakadar etmiyor? İsa aleyhisselam Kureyşlik Mekkelileri alakadar etmeyebilir. Musa aleyhisselam Yemenlileri alakadar etmeyebilir. Zaten etmiyordu. Çünkü onlar kendi kavimlerine gönderilmişti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben bütün insanlara gönderildim diyor. ve Kırmızı siyah herkese yani Arap'ına da Acem'ine de bir manası insanlara da cinlere de gönderildim diyor. Ayetlerde de var. ve Beş yıl neden Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönder gönderdik buyurur. Ondan sonra bazı alimlere göre melekleri bile gönderilmiş. İmam Sübki öyle söylüyor mesela. E nereden çıkarıyor? Elie künelil alemine nedirah? O ayette de Furkan suresinde bütün alemlere uyarıcı ol, olasın diye gönderdik diyor. Alemler sade insanlar cıne mi alem? 18 bin alem var bütün melekler de onlardan bir alem. Bütün alemlere diyor Kur'an-ı Zimşan'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinin şerifinde bu. Bütün yaratılmışlara diyor. Yani akıllı olan mükellef ol. Mahlukata diyor. Yani Mamsub ki de boşuna konuşmuyor. Onda delilere var. Ama sahül akvalen tercih edilen e, ittifaklı görüşte tabii insanlara cinlere kesin. E, i̇nsanlara cinlere kesin gönderirse yani, Yahudi buradan nasıl müstesna olacak? Bütün alemler işin içine dahil iken Yahudi ben Musa Aleyhisselam'da kaldım, Te öbürü İsa Aleyhisselam'da kaldım. Onu da zaten Allah'ın oğlu diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun, Allah'ın peygamberlerini kâr ediyorsun, Davud Aleyhisselam'a iftira diyorsun, Lut Aleyhisselam'a ile iftira diyorsun, Davud Aleyhisselam'a Kral David diyorsun, peygamber değil diyorsun, Süleyman Aleyhisselam'a büyücü diyorsun. Tevrat bu hale gelmiş, değiştirmiş İncil'i. Nasıl cente giriyorsun? Zaten hak olan Tevrat İncil'e baksan, Ağrı zaman Peygamberi göstermiş sana sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten o zaman sen Tevrat'a da inanmamış oluyorsun. Çünkü ellezine atayacağınız kitap yu mürebbi. kendilerine Tevrat İncil verdiğimiz işi bozmayan kâm efendim Abdullah bin Selam gibi, kabul ahbar gibi ve bibin gibi e onlar Kur'an'a da iman ediyorlar. E niçin? E sen Tevrat'a inandığın kitap, sana bu son kitap Kur'an'ı gösteriyor. Ahir zaman Nebis Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ediyor, müjdeliyor, ihbar ediyor. E sen ona, onun müjdelediği bir peygamber geldiği zaman, ona inanmadığın zaman esasen kimin inkar etmiş oluyorsun? Onu inkar etmekle? E onu inkar etmekle kendi kitabını inkar etmiş oluyorsun. Kendi kitabına diyorsun ki sen de çok konuşma. Veyahut buraya kadardı seninle de pazarlığımız. Gittin bizi, e, İsrailoğullarından nübüvveti çıkarttın. Araplara gönderin, ben Araba tabi olmam. Ben ırkçıyım İsrail, oğullarından gelene bakarım. Bizden gelseydi bakardık, düşünürdük. Araplardan ge geleceğini bileydik. Sen Tevrat'a diyorsun bunu, İncil'e diyorsun bunu. E nasıl sen cerize gireceksin ya? Yani böyle bir safsata biliyorsun dinler arası, diyalog, Vatikan projeleri falan. FETÖ'cüler yürüttüler senelerce. Bunun en başında reddiyecilerinden biri oldum. Maalesef birkaç hoca beraber yani bu sahada şey yapabildik. Yani çok insanlar karışmadılar bu işlere. Dolayısıyla kelime-i şehadetin bir tarafına bir adam bunu kim söylüyor? İmam Nebevi efendim şerhte söylüyor. Eli sünnetin ittifakıyla İmam Nebevi ile Bukhari şerhi Duyulma, ...Müslim Şer'i meşhurdur Nebevi'de. Bukhari Şer'i... E, ...yani şu ana kadar matbu değil. Bu, şeyin, maktutlardan... E, ...bu ilim elde edilmiş. Ehli Sünnet'in muhaddisleri... ...fıkıhçıları, ilmi kelamcıları ...hepsi bu usta ittifak etti. Bir tane ihtilaf eden yok. Kelime-i Tevhid birbirinden ayrılmaz. Birini... ...söyleyip diyen söylemeyen... ...ehli kıble... ...sayılmaz... Ancak cehennemde mutlaka ebedi kalır hiç çıkmaz. Ben Allah bir dedim. Etmez. O peygamberi var. Allah bir diyorsun. Onu sonra Allah diyorsun ki bu Muhammed'i niye gönderdin sallallahu aleyhi ve sellem? Ben bunu kabul etmiyorum diyorsun. Ya Sen Allah'ın bir dediğini bozuyorsun. Çünkü Allah bir Allah'tan başka ilah yok. O zaman ancak onun sözü dinlenecek değil mi? E sen ne yapıyorsun? O noktaya geldiğinde... Anam olsun az olmasın. Allah'ım olsun yarasın, yaşasın, yedirsin, içirsin. Bana peygamber, peygamber, kitap gönderip de beni zora sokmasın diyorsun. Nasıl Müslüman olacaksın? Nasıl cennete kavuşacaksın? Ancak bu ne zaman kalkar? Yani adam Müslüman oldu ama kafasına silah dayatmışlar. Veya işte adama elektrik vermişler, e, efendim, zora sokmuşlar. E, canını acıtıyorlar falan. Bunu söylemeyeceksin. E bu durumda adam bunu İlla men kalbi umutmayın, enun iman kalbi imanla yatışmış olduğu halde ayeti de buyurulduğu üzere ikrah ve icbar yani böyle ya, gerçek manada hakikaten e, dayanılmaz acılara sebebiyet verecek e, sıkıntılar e, ra, maruz kalırsa müptela olursa dilinden söylemeyebilir. O zaman kalbinden geçirir. Kalbini de zaten kimse Vakıf olamaz Allah'tan veya Veyahut e, ölüm geldi aniden söyleyemedi. Mesela bir adam e, son nefeslerinde de e, Müslüman olan insanlar var. Ermeni, Yahudi, Hristiyan. Adam son nef e, Ölümüne yakın başına gelen birisi ona nasihat ediyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir e, Yahudinin çocuğuna hizmet ediyor sallallahu aleyhi ve selleme. Yani işte gibi bir hizmetler tam bilmiyorum. Fakat bazı şeyleri geçmiş. Yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iyilikleri geçmiş yani böyle. Yardım olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu bir zaman görünmeyince ne haldedir felandı. De, dediler ağır hasta. E dedi gidip ziyaret edelim. Yavut babası da sağ. Babası da kapıda oturuyor. Sallallahu aleyhi Efendimiz e, içeri girdiği yanına baktı ki ağırlaşmış. İşte Allah Efendimiz'i getiriyor onun yanına. Vefat etmek üzere. Baktı, üzüldü ve o çocuk da Yahudi itikadı üzere. Babasının itikadı üzere. Dedi ki, işte yavrum dedi, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söyle yani. Buna inan yani tabii inanarak. Bunu söyle, zaten ölmek üzeresin hani. Ondan sonra sana şefaat edeyim vesaire ahirette. Veyahut kurtuluş kurtuluşu eylesin Bu sayatis yani. E çocuk da ölüyor bir yandan. E babasına baktı. Çünkü anne babalar çok etkiliyor evlatlarını. Babasına baktı yani ben ne yapayım yani. E tabi ki bu Yahudi zıt bir şey. O da onu kavrayacak yaşta. E, dolayısıyla e, babası da insafa gel Bak kendi İslam'a gelmedi ama babası dedi ki işte çocuğun nasibi var. Ecib Ebel Kasim dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in künyesi Ebu'l Kasım'dır. Ebu'l Kasım'a icabet et dedi. Yani dediğini yap dedi. Dediğini yap dedi. Çocuk da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah veyahut Eşhedülü yani neyse kelime-i tevhid La ilahe illallah diye hatırlıyorum. Dedi. Kısa bir zaman içinde yani artık ne kadarsa dakika saniye diyemem. Hemen vefat etti. Yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayrılmadan ziyaretinden ayrılmadan vefat etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Elhamdülillahi lledî hallasahu minen nar. Bu çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamd ederim. E demek Yahudi Hristiyan cennete girecek olsaydı ki o Yahudi çocuğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de seviyordu. Yani insan olarak ahlakını seviyordu, yanına geliyordu, ona yardım ediyordu, hizmet bir şey varsa yapıyordu. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, iman kelimesini söylemeden, iki şehadeti telaffuz etmeden ve tabi buna kalbine itikad etmeden e, Efendimiz sallallahu aleyhi onu e, cehennemden kurtaran Allah'ım hamdolsun demedi. Ve orada da köle şehadet teklifini kabul etmeseydi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyemezdi. Anladım. Bak babası da orada çocuğunu cennete gönderdi yani. Bu kadar mesele açık, zahir. Sen daha nasıl e, Allah'ın Resulü o çocuk şimdi hayata devam etseydi, vefat etmeseydi tabi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında namazda kılacaktı, oruçta tutacaktı. Çünkü İslam'a girdi yani. E şimdi böyle bir durumda La ilahe illallah deseydi Muhammedun Resulullah'ı yetiştiremeden ölseydi. Yani olur. İnsan son zamanında hasta döşeğinde komaya bazen girerler biliyoruz, ayılır. Bir daha dalar. Böyle çok ağır hastalar. Gördük yani ölüm döşeklerine ziyaret ettiğimiz insanlardan rastladık bu hallere. Hani ki bazen ayılıyor, bazen bayılıyor. E şimdi La ilahe illallah deseydi Muhammed'in Resulah diyemeden ölseydi. Bu yeni Müslüman olanı konuşuyoruz. Ha öbür Normal Müslüman vatandaş zaten onda soruyor, o zaten Müslümanıydı, la la illallah yetiştirdi, tamam. da Allah dedi, Veyahut hiç diyemedi, komadaydı. Ya buna biz kafir mi diyeceğiz? Tabii ki Müslüman yaşadı, Müslüman öldü, diye hüsn ediyoruz. Ama sen ona, bak ölüm döşeğindesin, artık ahirete gidiyorsun. Yahudiyet, nasraniyet üzere gidip de helak olma, veya ateist, deist, budist, neyse işte falan. Onu İslam'a davet ettim, Bir kelime te telkin ettin. Ama yeni yani iman edecek. ha? E, bunun kelime-i şehadet söylemesi gerekiyor mu? Gerekiyor. E, bunu Müslüman olduğuna karar verebilmek için çünkü ona göre cenazeni yıkayacağız, cenaze namaz kılacağız, Müslüman mezarlığına edeceğiz. Aksi takdirde bu hükümleri icari olmaz ki. Allah'ın dinde kalben iman etti, dilinden hiç söyleyemedi ama dilinden hiç söyleyemediyse kalbine vakıf olamadığımızdan cenaze yıkama, namaz kılma, İslam mezarlığına defin, bunu yapamayız. E ama yine onu götürürler ve Ermeni mezarına gömerler ama o kalbinden iman etmiş de dilinden ikrar etmeye fırsat güç kuvvet bulamamışsa Allah indiğinde Müslümandır. önce onunca hesapları Allah'a kalmış o demek. allah Teala ona mahşere Müslüman olarak çıkarır. Kabirde Müslüman muamelesi yapar. Ama o bizi bizim e, bizi bağlayan o kişi hakkında Müslüman hükümlerini icra etmemize sebebiyet verecek olan nedir? Kelime-i şehadeti söylenmiş olmasıdır. Ama söylemiş olması da Allah'a bağlamaz haşa. Diliyle söylese bizi kandırma, kalbiyle inanmasa, Müslüman mezarlığına da gömsen, Eyüp Sultan'ın dibine ayağının ucuna da gömsen, o kafirdir Allah'ın dini, o, o bizi Biz bilmiyoruz. Biz birbirimizin Müslüman olduğuna şahitlik edecek alametler ve belirtilerden dolayı nasıl bilirsiniz, Müslüman biliriz, imanlı olduğuna şehadet ederiz, ederiz. Zahiri alametlere göre konuşuyoruz. Kalbi münafıksa biz ne bilelim? Bu ona keza dıştan kelime-i söyleyemedi. Neden söylemedi? E dilsiz idi. Ha. E neden söyleyemedi? E ne bilelim? Dediler ki sen bunu söylersen seni öldüreceğiz. Çoluk çocuğunu kaçırırız. şunu yapacağız? Bu ne yapacağız? Biz bunu bilmeyebiliriz. Adamın ne tehdidi var arkasında. Adam o tehditlerden dolayı, ikrahtan dolayı söyleyememiş. Bu Allah'ın da Müslümandır. Evet. <gülüyor> Veyahut ölüm döşeğinde tebliğ yapmışsın. Adam da İslam'ı kabul etti. Ee, son nefeslerini verirken La ilahe illallah dedi. Son nefesini teslim etti. Ama bugüne kadar da Muhammed Resulullah istememiş ki. Yeni Müslüman olacaktı. E, demediği için şey bunu ne yapalım? Ha bunda biz Müslüman kabul ederiz yine. Neden? E şimdi nefesi yetmedi. Anladın mı? Burada bir sebep var. Nefesi yetmedi. Keyfine dememiş değil. O anda vefat etti. Veya komaya düştü. Ondan sonra da ayılmadan öldü. Çok oluyor böyle. Tamam. Burada mani var. Bunlar e, o zaman kelime-i şehadeti tam söyleyememiş e, veya ikrahtan dolayı hiç söyleyememiş veya bir maniden dolayı yarısını söylemiş, yarısını söyleyememiş e, bu sebep de ortadaysa mümin olduğuna Efendim e, e, hüküm verilir. Ve bu kişi mümin olur. Allah'ın dinde de, kulun dinde de. Burada telaffuz, yani e, kelime-i tevhidi e, söyleme şartı düşer. Ama şimdi bir insan kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi e, özlü bulunmadan efendim söylemiyorsa Veya yarısını söylüyor, yarısını söylemiyorsa buna biz Müslüman diyemeyiz. Zaten Allah'ın dediğini Müslüman olmaz. Bak, zaten dedim zorlanmadan dolayı mecburiyeti karıştırmıyoruz. Bunların haricinde özrü yok, mazereti yok, mani yok, engeli yok. Edilir, lafızla telaffuz etmiyor, söylemiyor. Tilsiz değil bir şey değil. Akılsız değil, baykın değil, komata değil, söylemiyor. E, Veya yarısını söylüyor, yarısını söylemiyor, kasıtlı bilerek. Ha, bu bunun imanı muteber olmaz. Allah'ın dinde de kulun dinde. Veya yine bunun tersini demin dediğim gibi bir adam kelime-i adet söylüyor, telaffuz ediyor. İşte, siz de bilirsiniz eski Subyan mekteplerinden beri öğretildiği şekilliyle. ...dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Dil ile ikrar, yani söylemek... ...kalb ile tasdik, kalbinde o söylediğinin manasına, mefhumuna... ...inanması ve onu doğrulaması. Doğru olduğunu kabullenmesi. Yani onun için dilden söylenmeden... ...muteber olmaz. Bir mani yok ise. Bir de tersini söyledim. Kelime-i söylüyor, kelime-i tevhid okuyor, belki günde beş bin kere okuyor. Tarikat dersi almış, 5000 bin, on bin la ilahe illallah çekiyor. Ama bir elfazı küfürden ki bundan da derslerini yapacağız bu itikat dersinde. Ki insanı dinden çıkaracak bir söz söylüyorsa veyahut harama helal diyorsa veyahut helava haram diyorsa veyahut istiğfaf yani İslamiyet'in bir meselesini hafife alıyorsa, küçümsüyorsa anladın mı? Ha, Böyle yapıyorsa efendim bu durumda kelime-i şahane okusa da Müslüman değildir. Çünkü neden? Kafir olduğunu gösteren alametler belirdi. Anladım. Kafir olduğunu gösteren alamet var. Almış Kur'an'ı çöplüğe atmış. Değil mi şimdi? Veyahut işte Kabe'ye hakaret ediyor. <gülüyor> yani şimdi bunlar Ya yani Kur'an'dan şu ayet bu, bu zamanda yürümez diyor. Vakti geçti diyor. Dinde reform lazım, yenilenmek lazım diyor. 1400 sene evvel gelen İslamiyet şu anda yürürlükte olamaz diyor. Onun kanunlarıyla bu bu dünya yönetilemez diyor. Nasıl? Allah'ın kıyamete kadar bakıyor olan son şeriatını, son dinini reddediyor. Vakti geçti, modası geçti, günü geçti diyor. Bu tabii ki olmaz. Dolayısıyla şimdi... Demek ki bir insan, kalbiyle tasdik ederse, diliyle de kelime-i şehadeti söylerse, bu mümin. Bunda şüphe yok. Bunun hilafına da bir itikat, bir hareket, bir davranış, bazı gere söz olmaz, hareket de olabilir. Mesela aldım bu saf-ı şerifi Kur'an'ı, yani Kur'an'a inanmıyorum demedi, iftira etmedi. Veyahut da yani ayetleri inkar etmedi bir şey yapmadı ama hareket olarak aldırdı Kuran, kaldırdı attı çöplüğe. E şimdi bu davranış yeter. E işte dikkat et kelime şehadet getirsin. Bu hareket de yeter yani. İlla dilden inkar telaffuz etmesini arama o hareket de fiiliyatta e, kelime-i okuduğunu bozar yani. Anladın Şimdi bir insan efendim diliyle Söylese La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Fakat Kalbiyle tasdik etmese Yani kalbiyle inanmasa Ama dilden bunu okusa Bu İcma'nın yani bütün ulemanın İttifakı ile münafıktır Çünkü dilden söylüyor kalpten inanmıyor Buna münafık dönüyor Bu amel münafığı değil, iman münafığı. Amel münafığı işte yalan söyleyen, sözünü bozan, sövüp sayan, işte münafığın alameti üçtür, bazı hadiste dörttür. Yani onlar amel münafıklı. Yani münafıklara benzemek. Günah hani. Bu o değil, bu şimdi kalbinden hiç inanmıyor. Öbürü, inanan Müslümanlardan da yalan konuşan var. Sözünü bozan var, ahdine kadreden var, emanete hıyanet eden var. Sinirlendiğimi sövüp sayan var. Çok Müslüman var. Biz ona münafık diyemeyiz ki. İtikadi manada münafık diyemeyiz. Münafık alametleri var. Ama onlar amel münafı Bu kalbinden tasdik etmeyen bir ittifak münafık. Yani bu kafirden beteri. İnnen münafıkı yine fiddar kilesferi Cehennem ateşinin en alt tabakasında diye. Kur'an'ın söylediği. Çünkü neden? Kafirler bile üste yanıyor. Kafirler üste yanıyor anladın mı? Onun için... Ee, bu münafık kafirden beter peki kalbiyle tasdik eden yani doğrulayan inanan diliyle de nutk eden yani konuşan yani kelime-i şehadeti okuyan buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdu ve rasulü tamam kalpte inanıyor tamam. fakat uzuvlarıyla amel etmiyor yani namaz kılmıyor Oruç tutmuyor. Hasta diye bir şey değil. Parası var, yol güvenliği var, sağlığı var, hacca gitmiyor. Malın kırkta birinde zekatı var, nisaba, malik, zengin, şudur budur. Zekat vermiyor. Veyahut haramlar işliyor, içki içiyor, kumar oynuyor, zina ediyor, faiz alıyor, veriyor, yalan konuşuyor, iftira yapıyor falan. Bunun durumu ne olur? Bunun durumu sayı olan odur ki bu kişi fasıktır. Fasıktır, E tabii Femen ki yani Mümin'in kelimeleri, Kafir'in kelası da 108. suresinin Rabbimiz müminle fasık bir midir? Eşit olmazlar. Oradaki fasık kafir manasındadır. Ama diğer eee yerlerde yani Allahu Teala'nın eee içki, kumar, zina gibi ve namazı terk gibi günahlarda yaptığı tehditlerde geçen eee fasıklık efendim günahkarlık, büyük günah Büyük günah sahibi anlamına geliyor. Faskın. Bunların ameller içinde en mühimi namaz olduğundan diyor ki terk namazı terk etmiş olsa bile. Bak içki içse bile demiyor. Çünkü namaz kılmamak içki içmekten beter. Zina etse bile demiyor. Çünkü namazı terk etmek zinadan beter. Anladın mı? Onun için Namazı terk etse bile yani artık günahların en büyüğü şirkten sonra namaz kılmamak ki bir vakit namazı bile kılmamak aynı şey yani beş vakit derken beş vaktin hepsinin e, özelliği, fazi, önemi aynı eşit yani. Fazilet farkı olabilir ama önemi eşit, farziyet hükmü eşit. Namaz bile kılmayan bir adama biz kafir diyebilir miyiz diyemeyiz. Adam kelime-i şehadete inanıyor, iman şartlarına inanıyor, İslam şartlarına inanıyor, helalları kabul ediyor, haramları kabul ediyor. Allah Rasulü'ne itiraz etmiyor ama gevşek adam amel etmiyor. Bu kişi fasıktır. E biz buna kafir demeyiz. Bazı alimler kafir diyenler Ahmet ibn mezhebinde var bu. E, namaz kılmayana kafir diyenler var ehl-i sünnet içinden bunlar da fakat bunlar azınlıktadır. E, Hanefi, Şafii, Maliki üç mezhep. E, uleması yani bu tabi cumhuru teşkil ediyor ehl-i sünnetin cumhurunu teşkil ediyor onlar namaz kılmasa dahi ki en büyük günahtır şirkten sonra ona kafir denmez diyorlar çünkü kalbiyle tasdik etmiş diliyle ikrar etmiş onun için ehl-i sünnet uleması e, ne vurmuşlar şimdi mesela İslam şartları kaç? 5 birincisini say diyoruz ne diyorsun? Namaz orucu şart çeker kelime-i şehadet getirmek şimdi kelime-i şehadet Kelime şehadet getirmek iman değil miydi? İman kalptedir dedik ya. İman şartları kaç? Altı. E sen şimdi Allah'a meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe öldüğünden sonra dirilmeye, kadere inandın. E bunu sen ben inandın, inanmadın ne bileyim. Bu iman kalpte yerleşen inanç. Ama bunun dışa vuruşu zahire eee çıkartılması neyle ne olacak? Onun için İslam şartları diyorsun bak. İslam'ın şartı birisi, birisi kelime-i şehadet getirmek. E kelime şehadet getirmeden zaten Müslüman olamıyor ki. Niye bu şimdiki iman şartlarında değil de İslam şartlarında? Çünkü iman beyinde biter, akılda biter, kalpte biter. İnanmak meselesidir. Ama bunun dille ikrarı da şart olduğundan İslam şartlarının da birincisine ne diyor? Çünkü burası amel. Yani İslam şartları. Dille söylenmesi, dil ile söylenmesi, kelime-i okunması, İslam şartı. Neden? Tatbikat ve icraat olduğu için, amel durumu olduğu için. Çünkü onu söylemenin e, kalpteki inançla bir alakası yok. Kalbinden inanmayan münafık da bunu söyleyebilir. Kafir de bunu taklit ederek senin peşine tekrar edebilir. Papağan da bunu öğretirmez ve tekrar edebilir. Dolayısıyla iman kalpteki itikatla inançtır inançtır. Kelime-i şehadet diye okumak E, ameldir. İslam şartlarından biridir. Ne gibi? Namaz da İslam şartlarından biridir. Bir adam namaz kılarken ruku secde, kıyam bunu dışta hareketleriyle göstermek durumundadır. Kıraat yapmak, okumak, sesli yapmak durumundadır. Ama namaz kıldığı halde namaza inanmamış olamaz mı? Münafık olamaz mı? Ajan olamaz mı? Millete kendi Müslüman göstermek için, müftünün kızını almak için kılıyor olamaz mı? Veyahut hacıdan hocadan borç almak için Para kapmak için kılmış olamaz mı? Olabilir. Ama biz onun nesine bakıyoruz? İslam şartı derken amelle ilgili olduğundan e, hareketlerine bakıyoruz kıldı mı kılmaz mı Ama inandım mı inanmadı bakamayız ki o kalbinde hesapları Allah'a ait. Onun için kelime-i şehadet okumak İslam şartı. Çünkü iman lafızla, elle, ayakla rüka eğilmekle, secdeye eğilmekle kıyama durmakla Anlaşılabilecek bir şey değil inandım inanmadım 13. Bunu da anlayın İslam şartları ee, bu itibarla 5'tir. Ama sen bir adam kelime-i şahdet e, ilk Müslüman ol, olurken okuması lazım. E, ondan sonra sen e, adam adızi bir kelime-i şehadet oku bakalım adam da okumadı orada. Vay cavurdun ses kitapsız kelime-i şehadet okumadı ya kardeşim. Herkesin her istediği adamda okumak durumunda mecburiyeti yok. Oku bakalım. Efendim imtihan mı ediyorsun? Benim mi Sana ne? E dediği zaman hemen adama sen kafir e, damgası vuramazsın ki. Ne gibi? E, namaz kılmadığını görüyorsun diye kılmadığı anlamına gelmiyor ki. Veyahut hakikaten de kılmamış olsa kafir diyemiyorsun ki inkar etmedikten sonra. Bu kelime-i şehadet yani. ilk Müslüman olurken bunun ikrarını konuşuyoruz. Anladın mı? İkrarı lazım yani. İslam'a giriş meselesi. Namaz oruç, haç zekat. E, E, namaz, oruç, hat, farz olan bir adam bundan hiçbirini yapmasa ama inansa, farz olduklarına inansa, yapmamasından e, haram olduğuna inansa, e, bunu da kafir diyebiliyor muyuz? Bu da bunun gibi. Kelime-i herkes okudu, bu okumadı. Bu niye okumadı bunu? Kavur mudur nedir falan. Sen hemen adama küfürle tam kavuru tekfir edemezsin yani. O ilk Müslüman oluşta okumasıyla alakalıdır. Kendi okumasıyla alakalıdır İslam şartları. Ee, yoksa e, bunu Efendim kalbinde de imanı olsa dilinden söylemese sen onun imanla şahitlik edemesen bile Allah'ın dinde kafir anlamına yine gelmiyor ki belki başka bir ortamda söylüyor veya gizli söylüyor misal bunlar ince meselelerdir ama hem Allah'ın dinde hem kullanın dinde Müslümanlığının ispatı ve tespiti şu dille ikrar söylemek kalbile tasdik ama işte kelime-i şehadet okumak niye İslam şartıdır namaz gibi Onun farkını fark etmeniz için bunları söyledim. Evet ehli sünnete göre e, ehli kıbleden yani Kabe-i Muazzama'ya namazda dönen yönelen kıblem benim Kabe-i Muazzama'dır diyen ve yönelen kimselerin hiçbiri hiçbir günahla tekfir edilemez. A, namazın terki diyor e, imanının eksik olduğuna noksan olduğuna bozuk olduğuna İçinde bir habaset olduğuna, necaset olduğuna, itikat pisliği olduğuna bir alamet olabilir. Dolayısıyla ya namaz kılmayana kafir diyenler de içindeki bozukluğa alamettir manasını kastetmişlerdir diyor. Yoksa gerçek manada dinsiz, imansız kafir manasında demiş değillerdi diyor. Bazı ulema da böyle buyuruyor. Efendim ehli sünnetin cumhurunun görüşü. Yani ehli sünnet diyor imam-ı yine bir açıklamasına. Ehli sünnet diyor sonra ya da cumhuru diyelim diyor. Çünkü hanbelilerde e, namazdan dolayı. Başka günahlardan değil. Sade namazın terkinden şu namazın önemine bak. Hep evlerimiz, ocaklarımız namazsız, abdestsiz. Yani onun için cumhuru diyelim diyor sonra. Çünkü cumhuru demin ben dedim ya üç mezheb şeydi. Cumhurunun görüşü kalbiyle tasdik eden... Ee, diliyle kelime-i tevhid'i telaffuz eden, lakin farz olan amellerde e, taksiratı olan, e, işte farz namazı terk etmek gibi, içki içmek gibi, efendim bu kişi kamil manada mümin değil tabii. Kamil manada mümin olur mu? Kamil manada mümini Kur'an nasıl tarif eder? Estağfurullah. inne vel müminûnellezîne izâ zükerallâhu ve cilet gulûbûm ve idâetü liyet âlimâ hayâtu zâdetü bîmânâ ve âlâ rabbîm yetevekkelûn aladeni uku imunu salate ve mim ma racuk ne yapimun fikun ilekumul mu'minuna hakka gercek mu'minler kimlerdir Allah'ın adı anıldığı mı kalpleri titril titrer ayetler okunduğu zaman imanlarının nuru artar ancak rabblerine tevekkül ve itimat ederler namazlarını dosdoğru kılarlar bizim verdiğimiz rızıklardan hayır yollarına infak ederler zekat sadaka fitre fitre el fidiye verirler işte gerçek müminler bunlardır diyor değil mi enfal suresinin ayet kerimelerinde başında ilk sayfasında hakiki mümin. Ama dikkat. Ancak bunlar mümindir demiyor. Hakka, hakiki, imanda kemal, mükemmeliyet, gerçek müminler. Bu tamam. Ama sen şimdi bir adam diliyle ikrar etmiş, kalbiyle tasdik etmiş ama vazifelerini ihmal etmiş. Farzları yapmıyor. Namaz bile kılamıyor. Kılmıyor veya Haram işliyor. Yani diğer haramları da işliyor falan. Bunu sen İslam dininden, Milleti İbrahim'den, Milleti İslam'dan e, çıkmış bir kafir diyebilir misin? Diyemezsin. Ne dersen? Asidir, günahkardır, azabı hak etmiştir. Ama o tabii. Ama vakat yufe anhu. Ehl-i itikadı bu. Afedil edebilir. Çünkü Allah Teala şirkle geleni bağışlamayacağını. İnne Allah'a la'a gıfıra yusrakı bi. Ve'a Şirkin dışında. Şirk Şirk ne? İşte demin dediğim gibi Allah'ın Kur'an'ı geçmez. Bu zamanda ayeti inkar, hadisi inkar. inkar Veyahut Allah'la başka ilah tutmak vs. Bu noktanın dışında ne bu günah varsa diledikleri için. Bak diledikleri için kaydını koyuyor. Nisa suresinin hatinde var. E, dolayısıyla af edilebilir. Sen bunun garanti cehenneme gideceğine de hüküm veremezsin. Hesabı Allah'a kalmış. Azap da olabilir. Azap da olabilir. Peki olursa, yekten cehenneme atılırsa, binlerce de yakılırsa <gülüyor> yine de sonunda cennete gidecek mi? E gidecek. Neden? E dille ikrar etti, kalple tasdik etti, kafir olacak bir şey de yapmadan imanla öldü. Ama tulum gibi günahkar. Bunun yine sonu cennetle neticelenecektir. Hiç cehenneme girmeden de hafta edilebilir, şefaatle erişebilir. Ama cehenneme girse bile bu ebedi kalmaz. Ebedi kalmak sadece kafirlere ve müşriklere mahsustur. Onun için biz mutezileye kafir demiyoruz. Biz e, şiaya kafir demiyoruz. E, anladım sen. E, ancak e, İslam dininin zaruri itikad edilmesi gereken meselelerini inkar ederse, mesela namaz farz değil derse, e, bu sünniyim de dese kafir, Eli sünnetim dese de kafir olur o. Orada mezhep farkı diye bir şey yok ki ne? E namazın farz edini ederse, zekat farz değil derse, oruç farzı Ramazan'da derse, Anladım sen? Bunun kafirliğine hükmedilir. O tabii ki kafir yani. Allah'ın farzını inkar ediyor. Veya Şia'dan kalkıp e, e, Cebrail şaşırdı. Ali'ye gidecekti, Muhammed'e gitti sallallahu aleyhi ve sellem. Radıyallahu aleyhi Böyle bir laf konuşursa Cebrail Allah'ın elçisi ile emin diyor. Kur'an Nezele bir ruhul emin diyor. Sen şimdi Allah mı yalancı çıkarıyorsun aşağı? Cibril güvenilir iş yapmadı, galat yaptı, şaşırttı falan. E şimdi, e Şia'nın hepsi de böyle demiyor ki. Şia'da da böyle diyen varsa, o tabi kafirdir. de Allah bilmez, Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyorsa, yani Allah ne bilsin be, senin kimle evleneceğini oğlum dedi mesela. E tabi kafir olur şimdi. Allah'ın ilim, vallahi bir külüşeğini alayım ve Allah her şeyi biliyor diyor Kur'an. Bunlar ayrı, burada mezheb ile alakalı bir durum yok. Ancak bir adam İslam'a yeni girmiş, namazın farziyeti daha duymamış, kelime-i şehadeti yeni getirmiş, İslam şartlarını bilmiyor, onu bilmiyor, bunu bilmiyor, efendim çölde büyümüş, dağ başında yetişmiş, bir şey ilim tahsil etmemiş, o zaman ona anlatılır. Yani işte İslam'a girdikten sonra şartları bunlar, şartları bunlar, tamam. Ama derse ki yok arkadaşlar namaz attı, tamam, inandıksa inandık, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, o farz, bu vadi, hadi git içine falan. Bunu sürdürürse o zaman tabii ki kafir olduğuna hüküm verilir. Çünkü neden? Allah'ın e, kesin farz kıldığı, zaruriyatı dile olan Kur'an'da, e, hadiste hepsinde e, beyan edilen inkar ediyor. Yani ben Allah'tan başka ilah yok. E bu Allah'tan başka ilah yok. Ondan sonra ben seni tanımıyorum. böyle bir şey olabilirim yani. Adamın yani anamdan başka anam yok ama beni anam doğurmadı demesi gibi bir şey. Nasıl bir şey yani? Anandan başka anan yok ama seni anan doğurmadı. Nasıl oluyor? Şela ila ama zina helal. E bu buna döner yani. Ondan sonra zinaya helal dese, şaraba helal dese, adam öldürmek cinayet, Kur'an'da nas var, açık deli haram. Bunlara helal saysa, ondan sonra zaruri olarak haramlığı bilinen kesin ama, böyle ihtilaflı şeyler değil, her şey, sigara mekruh muydu? Şu müydü, bu haram mıydı? Haram kesinlikle değil de işte mekrum muydu, değil miydi, şu muydu, bu muydu? efendim e, bu gibi meselelerde sarhoş eder miydi, etmez miydi, şüpheli, alkolleşmiş mi, alkolleşmemiş mi, efendim bazı kere, e, üzüm şirası da e, biraz beklerse, ekşirse, köpük atarsa, şaraba döner mesela, bu gibi ihtilaflı veyahut da o gibi meseleler ne biz gibi işte hurma suyunu falan, bekleyen hurma suyu falan bunlar değil. Ama kesinlikle şarap o, efendim haram olduğu Kur'an'da nasıl sabit? Cinayet, adam ölmek nasıl sabit? Hınzır eti, domuz eti yenmesi haram olduğu kesin. Yani Kur'an'da ayet var. Bunlar hepsi geçiyor. Besmelesiz kesilen falan. Putların adına yani putların adına kesilen. Ondan sonra bunlar efendim mesela şimdi Besmele'siz kesilende de ittifak yok. Çünkü besmele unutulmuş ve besmele'siz kesilmiş ama e, Hanefi mezhebi bunun yenmesini haram kabul ediyor eti. Ama Şafii mezhebi sen millâ ve külü, sen Allah'ın ismini çeksen yerken besmele çek yediğin Şafii mezhebi. Bu hadisi delil alır. Şimdi buradan dolayı sen adama buna helal teyze kafir diyemezsin ki sen Şafii'ye kafir mi diyeceksin aşağı kelle. Yani burada ne ittifaklı olan Allah'tan başkasının adına kesilen. Onda ittifak var. çünkü ayet on Ne demek mesela? İsa'nın adına. Musa'nın adına yani kurbanı bir şahsın, bir mahlukun Allah'tan gayri birinin adını anarak onun ismiyle kesiyorsun. Ona ibadet niyetiyle kesiyorsun. Tekarrup, yanaşmak, kurban yaklaşmak demek Arapça kelime zaten. Ona yakınlaşmak için, rızasını kazanmak için kesiyorsun. E o tabi şirk. E o isimle kese o haram. Onda ittifak var. Ama besmele unutulmuş veya söylenmemiş. Tabi Hanefi'de o da yani E, unutulma değil de besmele söylenmeden bir, yani, unutma da yok ama söylenmeden. Hanefi de caiz değil. Aram mesela onu yemek Burada mezheb ihtilafı oluyor. Onları konuşmuyoruz. onlarda da gün tekfir edilir maşa. Ama Allah'tan başkasının adına kesilen Kur'an'da nasla sabit. Bunda zaten mezheplerde ihtilaf olmaz. Nas var. Böyle bir durumda e, iştahat zaten olmaz ki müçtehit mezhepten bahsedelim zaten ayet olan yerde. Hal böyle olunca yani İslam'dan olduğu hükmün Kur'an'da İslam'da sabit olduğu kesinlikle bilinen bir mesele. Ama adam Müslüman oldu yeni falan bilmedi Hiçbir şey bilmiyordu. Ona telkin edersin. Tarif edersin. Talim edersin. İnkarına devam ederse kafir olduğuna hükmedersin. La la la Allah demesi onu Müslüman yapmaz. Ama yok ya ben bilmiyordum. Öyle miydi? Ben namaz farz falan bana dediler. Ben de acaba falan de Bir şey bilmiyorum. Ben. Ha öyle mi falan? Tamam o zaman. Delilini göster. Kur'an'da var. Tamam. Ben inandım. Tamam o zaman onu zaten Müslüman olduğundan beri arada kafirlik geçmiş saymazsın. Çünkü neden? Yeni öğrendi. Yeni bir mesele öğrendi. Şimdi bir adam, yeni Müslüman olan bir adam İslam'ın farzını, vacibini bilemez ki de. Biz anadan doğma Müslümanız. Müslüman anadan babadan doğduk. E, hala öğrenemediğimiz meseleler var. Yani şu anda bu halkımızın çoğu Müslüman ana babasından kalma Müslüman, gelme Müslüman. E, efendim, biraz sıkıntı var tabii. Kelime-i Şehadeti bile e, spikerler, bilmem neler sokağa çıkıyorlar. Ben rastladım. kelime şahadet çekiyorsun adam bismillahir diyor ya. Ki eşhedü la ilahe illallah kelime tevhid de kelime şahadeti zaten çoğu ayıramıyor. E o hani onu bıraktı. Bir tanesini söylese zaten iman kelimesi kurtarıyor da. Adam besmele okuyor. Bir kelime şey tevhid söylecesse adam elhamdülillah rabbil alemin diyor mesela. Yani şimdi böyle bir durum var. Bu adam bunu söyleyecek bir de manasını bilecek, manasını da inanacak yani. Bu nasıl Müslümanlık yani? Dil ile ikrar kaybetti Bu Bunu bile milletin çoğu aciz ya. E buna da nasıl müsamaha göstereceğiz? Her şeyi biliyorsunuz. Efendim ucuzu biliyorsunuz, pahalı biliyorsunuz. Bütün internet sitelerini katmetmişsiniz. Nereden ne mal çıkmış, nerede yeni bir şey çıkmış. Nerede efendim e, cep telefonu e, ucuzluk yapmış. Nerede bilmem prim hakkınız var. Nerede bilmem 10 kontur, 20 kontur bedava hakkınız var. E, hiçbir şey atlamıyorsunuz da. Yani... Namazapçası hak getire. E bir iman kelimesinin üçünün manasını Allah'ta başka ibadete layık yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Şunu da mı bir şey demiyorsun yani? E kusura bakma ben de sana müslüman demek zorunda değilim. Yani kelime-i şehadeti dil ile ikrar, kalb ile tasdik. E kalbine girip bakamam munafıksan bana ne? Ama şimdi dille de ikrar edecek kadar yani bu kadar ortamda ilim sebepleri var yani. Hocaya gitmeye bile Şu anda dünya kadar siteler bütün hepsi parasız, üyeliksiz Her tarafta bunu öğreten şeyler var. E sen şimdi bunların birini bile öğrenmişsiniz. O zaman Müslümanım. E Müslümanlık nedir kardeşim? Bir de bunu sorman icap etmez mi yani? Dolayısıyla e, bir insan kelime-i şehadet okusa da kalbiyle tasdik etse de ama İslam'la ilgili kesin sabit olan hükümleri namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, İslam şartları gibi bir şey inkar ediyorsa veya haramlığı sabit olan haramlığı sabit olan şeyleri zina gibi şarap gibi zina adam öldürmek gibi şeyleri helal kabul ediyorsa veya helallığı sabit olan koyun etinin helallığı gibi sütün helallığı gibi süte haram diyorsa koyun haram diyorsa koyun yemek veya hınzır yemek helal diyorsa e bunlar tabi ki bunlar hepsi Kur'an'la sabit olan şeyler yani o zaman tabi kelime şehadet söylemesi falan onun Müslüman yapmaz Müslüman olduğuna da karar verilmez. Şimdi burada ben sadece manel kelimeti saniye ikinci kelimenin manası ve yeşşe hadetülü rasulü, sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şahitlik Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmektir. E, yani iki kelime, üç kelime okudum. Ama çok ilim verdim. Çünkü neden? Şeyhlerin beyanı ve çile İmam Nevevi'nin Bukhari ve vesaire ulemanın beyanından bunları efendim E, size beyan ettim. Dolayısıyla iman kelimesini, kelime-i söyleme imkanı varken söylemiyorsa e, buna şimdi Müslüman demiyoruz. Söyleme imkanı ama acizlik maniler o ayrı bir şey. Dolayısıyla onun için o noktada iman inanmak iman şartlarına dahil olmuyor. Ama e, imkanı olan için İslam şartlarında efendim dahil oluyor. Bu farkı da e, anlamış olduk, anlatmış olduk. E, şimdi e, onun için iman şartları 6 diyoruz. İslam şartları 5 diyoruz. İslam şartları amellerden ibaret. İman şartları itikattan, inanmaktan ibaret. E, bunları da bu şekil biliyoruz. E, efendim e, geçen bir hikaye anlattılar. Onu da e, anlatayım size. E, yani ilginç bir şey tabii. Yahudinin biri Müslüman olmak için e, ne şartlar Yerine getirmek lazım diye falan. Ee, yani işte iman, Allah, peygamber, melek, kitap falan. O da bazı şeyleri zaten biliyorlar. Ee, o Tamam onları kabul edeceğiz. Peki amellek dönük şimdi. Amel icraat ister, tatbikat ister falan. Amele dönük şartları nedir falan. İşte kimisi birine gitmiş sormuş. O da namaz, oruç demiş. İki demiş. İyi demiş, yaparız belki, yani yapabiliriz herhalde falan demiş. Ondan sonra başka bir gitmiş, o demiş, ya kardeşim eksik söylemiş. iki oldu mu? demiş. E, Hak da var demiş, yani işte şartlara haiz olursa falan. E ne olacak uzman demiş. E, o demiş. E, üç demiş yani. Cık, Allah Allah, Yahudilere cimri olur Kur'an'ın beyanı ve çile. E şimdi, tamam demiş, bunu da idare ederiz. Başka biri "Ya demiş kardeşim niye sana eksik söylemişsin memle? Ne olacak?" E, zekat da var.'' demiş. "Ana, iş paraya dokundu görüyor musun? Nasıl yapacağız? Hesap kitap bilmemle senede bir vermek Ecekat demiş. "Allah Allah." demiş ya. Bir masaya gitmiş. O da demiş "Kardeşim ki 5'tir demiş tam şartları. Buna ne cahil adamlara rastlarsan. ''Beşinci de demiş ''Arkadaş.'' E demiş kelime şahit getirmelim. Yav kelime zaten getirmek ne olacak demiş. Nasıl bedava demiş. Haç parayla, zekat parayla yani kelime-şehadeti getiririz demiş. Zaten iman etmeye karar verdin. Müslüman olmaya karar veren adam demiş. O tamam demiş, o beş demiş. O değil demiş. Beşse demiş. Yani son kararınız kaç demiş arkadaş demiş yani. Ben de doğru bir Ya demişler, şurada bir Kayseri'li var. Bu da dinden imandan bayağı haberi var. Son bir istişare yapalım demişler. Orada gelmişler. Efendim. Hoş beşten sonra, ya demiş, kimine gittim? Üç dedi, kimine gittim? Dört dedi, kimine geldim? Beş dedi. Yani ikiden aşağısını duymadım. Beşten yukarısında duym duymadım. Herhalde bu artık kesinleşmiştir. Bu kadar insan, bilen bilmeyen ittifak etti demiş. Kayseri demiş ki, yok demiş. Niye demiş? <gülüyor> demiş, yedi demiş ya. <gülüyor> Allah Allah demiş, ya kardeşim bu kadar Müslümansınız. Niye bu kadar ihtilafa düşürsünüz? Ben tane Beşten yukarı diyen yok demiş. Kardeşim birkaç ihtilaf çıktı ama beşten yukarı duymadım. Sen ne diyorsun? Yedi demiş ya sen ne konuşuyorsun. Nasıl oluyor demiş. Neye dayanarak demiş, yedi diyorsun. Demiş ki kardeşim demiş. O beş bize gelişi demiş. Sen demiş yeni Müslüman olacaksın. O biz demiş Müslümanlara gelişi. Bizim aldığımız yani şart bize gelişi beş demiş. Hani adam mal satarken der ya Ya bana gelişi beşe, abi beşe versen kurtarmaz hariç. O demiş bize gelişi beş demiş. Bize ne olacak demiş? E, sana demiş yedi demiş kardeşim sen demiş dışarıdan dinden geliyorsun yabancısı demiş. Sana, sana demiş yedi demiş. Şimdi bu benim niye hatırıma getirdi? Hem milletin cahilliğini, ihtilaflarını şunu bunu tabi e, temsil ediyorum ama e, Mehmet Saad Kodku Hazretleri böyle bir şey e, buyururdu. İslam'ın şartı beştir. Ben diyorum altı. Allah Allah. Bütün ihvan, cemaat böyle taçubu şaşırılmış kalırmışlar. Ondan sonra. Dermiş evladım. Altıncısını efendi hazretleri dermiş. Haddini bilmek dermiş. Evladım haddini Yani bu İslam'ın şartlarına bir ilave mahasına konuşmuyor. İslam'ın şartı kadar önemli demek istiyor yani. Yoksa beş altı oldu demiyor. İslam İslam'a alakamsın. İslam beş temel üzerine kurulmuş amel bakımından. Bu zaten hadis Bukhari hadisi. Haddini bilmek işte. Bak, haddini bilmeyince bir insan, haddini bilmeyen ne yapıyor? Haddini bilmeyen Allah'ın kaderine rıza gösteriyor. Müslümanım diyen, deyip de Kur'an'a itiraz eden adam gördüm ben. E dinden imandan çıktı gitti işte. Neden haddini bilme Bu zamanda hırsızın kolu kesilir mi diyor ya. E ayet var diyorsun adam Ama Kur'an'da da olsa ben bunu kabul etmem. E gitti dinden. Kur'an'da da olsa diyor bak. Işte haddini bilmemek adamı... Nasıl kafir ediyor dinsiz diyor. Öbürü ne diyor haddini bilmez. Peygamber gururlandı diyor. Mekke Fettin de diyor. İşte efendim diyor Allah tevbe istiğfar emretti diyor. Ya Allah geçmişin geleceğin bağışlanmış dediği peygamberine. Niye günahı var diye istiğfar ettirsin ya. Haşa. Ama haddini bilmiyor. Haddini bilmiyor. Biz onun gibi olmayacağız. Biz gururlanmayacağız. Başörtü sorununu çözdük dedi ya. Bak haddini bilmek. Evladım istihdam şartım. Beştir dedi. Ben diyorum altı Ne demek yani böyle bir şey duymadık. Haddini bilmek evladım. Haddini bilmeyen alim tanımaz. Haddini bilmeyen Kur'an'a kendi kafasına göre bana verir. Ya sen tefsirci misin? Bana ne kafama göre takılıyorum der. Kafir olur bak. Kur'an'a men Kur'an bir rayı fakat kafir. Kendi görüşüyle Kur'an'a tefsir getiren kafir olur diyor. Onun için haddini bilmek. Yani bütün mesele haddin Müslüman mısın? Müslüman iman ettin, İman iman İman Tamam. Allah'ın ahmetü şartlarına, İslam şartlarına tamam Bu noktada insan haddini bilecek yani. Haddini bilirse ne yapar? Feselü ele, zikrin gütüblat-ı Siz bilmiyorsanız zikir eline sorun, ilim eline sorun. O zaman hoca arar. Ondan sonra kitap arar, ehl sünnet alimlere danışır, doğru itikadı arar, ehl sünnet itikadına başvurur. Şu tasri hakaid, şu kavadül hakaid. Bak bizim bu kadar derslerimiz. Efendim, onlarca saat Tüm bunları dinler ama ömürsüne türü... ben onu dinlemem, evini dinlemem, efendim, o kimmiş, bu kimmiş, cibbeli kim, takkeli kim? efendim Diğer hoca efendiler, efendim, Ebu Bekir Sifil kim? Bilmem e, efendim e, İhsan sen Hocak kim? Mustafa Öztürk mi? Aman o bırak o hocaları, geç o işleri bilmem de Ya eli sünnet alimleri dinleyeceksin. Eliflet alimlerin kitaplarına, ilimlerine bakacaksın. E sen şimdi bunlara bakmadan, ben Müslümanım nereden görme? Anamdan görme. E kardeşim helal var, haram var. Bak sana ne diyor? Kelime-i şehadet getirsen de, kalbinden taslık etsen de diyor, İslam'da sabit olan harama helal dersen dinden çıkarsın diyor. E sen haramı öğrenmiyorsun ki. Ondan sonra serbest diyeceksin, helal diyeceksin. Ne var bunlar diyeceksin? Normal diyeceksin. Eşcinsellikte ne var diyeceksin? E işte kızın dayısıyla evlenmeye kalktı müftülüğe getirdiler Timurtaş Hoca rahmetli müftülükte vazifeliydi ya kızım diyorum diyor sen Allah'a peygambere Kur'an'a inanmıyorsun sen Müslüman değil misin diyor dedim diyor inanıyorum Müslümanım dedi diyor nasıl dayınla evlen diyor ya Allah benim dayımla evlenmeme ne karışır dedi diyor ben dayımı seviyorum aşık oldum diyor ya bunu yaşadı adam 40 sene evvel ben bunu dinledim ya 80'de ya Yavuz Selim camisinde Mihrab'ta oturmuş, vaaz ediyordu rahmetli. Orada dedim bir kere gittim zaten. Yani yatsı namazıydı. E, Timurtaş Timurtaş meşhur, ben de Rize'den yeni gelmiştim. Dedim bir gideyim bakayım, kasetleri var o zaman. Bir gittim bu vaazı dinledim. Kürsüye çıkmamıştım, mihraptan konuşuyordu. Yarısı caminin dolmuş. Şaşırdım Allah Allah. E şimdi haddini bilmek. Ya bilmedin mi bil... şifaül aiz cehaletin şifası sormaktır öğrenmektir sen ders dinemiyorsun sohbet dinemiyorsun alime danışmıyorsun, kitap okumuşsun herhisset uleman kendi kafana göre nasıl müslüman olacaksın amen tüy ezberledim ama iman şartı altı İslam şartı beş e beş ama kardeşim iman şartı altı ama ve bir kitaplara inanmak diyor. orada kurana inanmak diyor kuran 6666 ayet var 6666 ayetten çıkan yüzlerce binlerce on binlerce fetva var helal var haram var E de ve kütübüdür kitaplara inandım. Tamam toptan inandı. Ondan sonra diyor domuz eti haramdır. Niye haramdır diyorsun? E hani kitaplara inanmıştın? Yani işte, haddini bilmek, insan cahil olduğunu kabul edecek. Bilmediği için öğrenmeyi talep edecek. E, i̇man şartlarına, İslam şartlarına açılımını öğrenecek. Açılımını öğrenecek. Ne gibi? Abdesti, namazı, kusru bilmeyen nasıl namaz kılacak? İslam şartı namaz kılıyorum. Nasıl kılıyorum? Gidiyorum camide millet ne yapıyorsa onu yapıyorum. Abdestin var mı? Yok. kustum var mı? Yok. Neyse aynı hareketleri yaptım işte. E tamam da nasıl o? Bu, ya, e, sen, bu şey nasıl namazın iç, dışındaki şartları var? Içindeki, sen dışındaki şartları öğrenmemişsin. Nasıl ki gelip de milleti taklit ederek rükû secde yapan bir adamın namazı olmuyorsa ben hamentü billah melek de gibi ezberlemiş gitmiş. Kitabın içinde ne var? Helal bilmez, haram bilmez. Bunun imanı sayılır mı? Abdestsiz namazı gibi. Çünkü neden? Haddini bilmediğinden, hoca beğenmediğinden Ulema ayeti nevedin den. Harama helal der. Helala haram der. Yani şu toplum şu anda öyle bir cahil ki dayısıyla e, evlenmeyi meşru görüyor. Ama Müslümanım diyor bak yavrum demiyor. Ama Allah'ın dayıyla evlenmeyi haram ettiğini bilmiyor. Bu şimdi buna helal gözüyle bakır, Bu nasıl Müslüman olacak? Ha tamam şimdi hiç bilmiyorduysa demin dedik ya çok cahil kalmış. Hani orada ona öğretirsin. Ama şimdi öğretiyorsun diyorsun bak Allah var. Haram etmiş Kur'an var şu var bu var. Allah benim diyor dayımla evlenmeme ne karışır? Ha, bu noktada şimdi deminkine döndük. E sen ona doğruyu bildirdiğin halde o hala istimrar ediyorsa görüşünü sürdürüyorsa Osman kerime şahadet okursa da kafir olduğuna hüküm verilir. Yani durum çok hassas hassas Arapça tabiriyle yani çok çok hisli çok dokunaklı ya bu, bu, bu, şey iman bu yahu. namazın oldu olmadı, namaz kıldın kılmadı, şudur, bir günahtır fasık olursun, büyük günahtır cehenneme girersin da çıkarsın cennete. Ama imansız ahirete gidersen ebedi cehennemde kalırsın. Hiç cennet yüzü göremezsin. Sonsuz hayatta yanarsın. Çünkü sen fetret ehli değilsin ki Kur'an'ın gönderilmediği, peygamberin davet temine ulaşmadığı, e, ilim imkanlarının bulunmadığı bir dönemde veya bu dönemde de olsan, daha başında çölde, Afrika'da, kabilede değilsin ki Sen her türlü ilim sebeplerine ulaşıp kendi karını zararını tespit edebilirken İslam'ı bu kadar hafife alırsan, Müslümanlığı anadan atadan gelenek göreneye çevirirsen ben de Müslümanım hadi en fazla bir kelime-i şehadet içeriğine hiç vakıf olmazsan sen asla imanlı ölemezsin. Allah razı olsun. kabahatü lakaat bu dersleri iyi dinleyelim, dinletelim, insanlara ulaştıralım. Ee, insanları mutlaka bu bizim sitelerdeki bu itikat derslerine kavad ve kahvede şifa vesaire sohbet yönlendirelim. Diğer el-i da diğer el-i ulemamızın da sohbetlerin ilimleri, dersleri var. Allah hepsinden razı olsun. El-i sayısını müjdat eylesin. Şerlerden onları da bizi de muhafaza eylesin. İtikatlarımızı muhafaza eylesin. el itikat üzere yaşayıp bölmek cümlemize müessere eylesin. Amin. Ala aliyah sahbihi ve sellem.